Evet devam ediyoruz dinleyici destek projesi özel yayını Açık Radyo Şenliği 15.sindeyiz ve bir dinleyici mi desem yani arkadaşımız Ulaş Bayraktar'la beraberiz. Hoş geldiniz. Erdin, hoş geldin Ulaş. Çok hoş bulduk. Elden getirmiş. Tam canlı yayın olduk yani. Evet, evet. Gerçek canlı yayın. Bir de konu Can, bu kadar olur. Yani beni evet. daha önce davet ettikleri Mersin'de müştereklerdi konu zaten. Onun üzerinde biraz ahkam kestik. Estağfurullah. Ee, ondan sonra da şimdi hem kendi yaptıklarını Mersin'de çok ilginç bizzat gözleme fırsatı bulduğum şeyler vardı. Ulaş ve arkadaşlarını yaptı. Yani bayağı bir kütüphanesi olan ortak mekanlar. Mükemmel yani. Hem de çok keyifli sohbet ettik. Ailece gönüller ordusu düzenlemişti söyleşi mesela. Yani böyle bana rockstar muamelesi yapıyordu. Ama her baktım sonra herkese aynı muameleyi yapıyorlar. <gülüyor> Yok canım sizi, <gülüyor> size yönelik muamele biraz daha farklıydı herhalde. Bana ama, yapmadılar en azından. Ama sen yerlisisin oranın. Evet Ulaş Bayraktar bize kendini anlat ve radyo anlat. Ne olur ya çok güzel denk geldi. Ya kendimi anlatmayayım ben. Yani sosyal bilimler esnaf ve zanaatikar diyorum. Ee, kamudan kamuya ihraç edildik ve yapmayı bildiğimiz işi başka biçimde sürdürme meramıyla bir kütüphane kafe açtık. Aslında... İhraç edilen bir akademisyen. Evet. Ee, aslında... Açık radyo açmaya çalışıyoruz, medyaskop açmaya çalışıyoruz ama bunu biraz daha mekansal olarak yapmaya çalışıyoruz. Çünkü yani bize ilham veren daha işte merhum akademik kariyerimde de çok <gülüyor> e, e, düşündüğüm ve üzerine tartışmaya çalıştığım bir kavrammıştı rektör. E, dolayısıyla böyle bir anda tesadüfen buradayım zaten, Mersin'de yaşıyorum, Mersin'deyim ama e, bir de bir toplantıya giderken Uğramadan edemedim. Harika çünkü, oldu yani. Çünkü bu geçen kazanım. hafta aradılar beni. Her hafta, her, her sene ben e, destek olmaya çalışıyoruz ailecek. Fakat ondan sonra e, telefonda veriyorum. E, ama bu haftasında içim gidiyor. Çünkü param kalmamış oluyor. <gülüyor> bir, yeni bir programada e, destek için. Bu da için. ortak müşterek <gülüyor> evet, problemimiz. Evet. <gülüyor> ama şey açısından çok önemli. Yani biz bu e, neticede kültürhane projesi de fikri de gökten düşmedi. Biz böyle... Bunu, bunu bunu uydurmadık. Bu ilham verme meselesi. Yani açık radyonun en belki de en cap canlı olarak temsil ettiği o dinamik o umut eee Bostan'ın biz Umut Bostan diyoruz kültüraniye. Çünkü umut sadece bulunan değil aynı zamanda yetiştirilen, filizlendirilen bir şey. Evet, ben de bu arada bir, bir saniye araya ne izinle... ...kültürhane diye... E, ...gerçekten konsept olarak da... ...isim olarak da çoğun derece değişik bir şey var... ...gerçek kültürhane orası... ...yani çay kahve içebiliyorsun... ...oturup sohbet edebiliyorsun... ...muhabbet edebiliyorsun ki hayati önemi var... ...ama bir de kütüphanesi var... ...yani baya... E, ...çok hoş kitaplarında... E, ...bulunduğu bir yer yani... ...çok yoğun bir programın <gülüyor> arasından... ...kendim... E, bir, ...sadece bir, birkaç şey yemek üzere... Evet. ...öğle yemeği... Ömer Hoca'nın yiyebileceği <gülüyor> pek bir şey yok tabi... ...Akdeniz'de... ...vegan <gülüyor> <gülüyor> mutfağı açısından zayıfız sadece... ...gittik ama yok gayet iyi... ...hoş bir ikramda da bulundular ama... ...olağanüstü bir ortam işte... Yani müşterekler böyle bir şey zaten. Evet. Birbirine dokunabilmek. Pardon sözünü kesin. Yani buradaki biz klasik anlamda hep müşterekleri böyle yani sizin de temada belirttiğiniz gibi ortak varlıklar ilk akla gelen daha böyle denizler, hava, doğal kaynaklar gibi düşünülüyor. Oysa müşterekler tam da açık radyo olduğu gibi icat edilebilen de bir mecra ...yani sadece keşif değil... ...bir de e, icat boyutu var... E, ...ve işte o... ...belki de şu anda sadece Türkiye'de değil... ...bütün dünyada tam da... O ...muhtaç olduğumuz umut... E, ...tohumlarını içeren... E, bir, bir, bir, ...bir mecra gibi geliyor... ...çünkü müşterekler dediğimiz işte hepimizin... ...özel mülkiyetten veya... ...kamusal mülkiyetten azade bir şekilde... ...bağ kurabileceğimiz bir takım varlıklar... ...bunun illa da doğal olması gerekmiyor... ...bunun illa da maddi olması gerekmiyor... ...bunun işte fikir olarak... Heyecan olarak e, ve e, umut olarak en başta bir araya getiren her şeyi ben müsterekler olarak tarif etme kolaycılığına kaçıyorum belki de. Dolayısıyla işte kaç açık radyo ben üniversite öğrencisi olduğum çağdan beri dinlerim. Önce e, Karasal yayından dinliyorduk şimdi e, internet üzerinden dinliyoruz. Ve onun verdiği ilham birike iki. ya biz bunun biz açık radyo olamayız ama biz de açık radyonun e, misyonunu başka bir biçimde elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce yapmaya çalışıyoruz. Kültürhane böyle bir böyle bir aslında mecra olarak kurgulamayı ve işletmeye çalışıyoruz. Derdimiz orada bir zaten mekansal bir alan. Tıpkı siz burada konuk ettiğiniz gibi biz de konuklarla bir araya geliyoruz. Çok ilginç. Dün dün bir konuğumuz vardı. Böyle, niye yaptınız falan dedi. Dedim bu yüzden yaptık. Ben üniversitedeki odamda olsaydım sizle tanışabilir miydim? Yani bütün o Çok kadar farklı insanla bir, bir araya geliyoruz ve hani bizim için bir, bir şey var. Hani adım ulaş. Ee, herkesin böyle bir kestirme e, tavırları var. Barış imzacısıyım, ihraç edildim, KYK'lıyım şu bu. Ama benle beni çay servisi yaparken ya da poğaçamla dalga geçerken görünce o zaman insana bürünüyoruz. Yani belli bir... Siyasal figürün dışında o stigmatizasyondan kurtuluyoruz. E orada bizde böyle hani bizim böyle sistematik programlarımız yok ama haftalık ekoloji üzerine, bisiklet üzerine, edebiyat üzerine, e, yelken üzerine, e, masal üzerine böyle sohbetler düzenliyoruz. Ve böyle çok farklı insanlar bir araya geliyor. Bir gıda topluluğu kuruldu mesela şimdi doğrudan üreticiden destek alınıyor. Ee, orada bir Mersin hani aynı zamanda Mersin'in de bir o müşterek kimliğine hizmet etmek için bir Mersin kitaplığı oluşturduk. Mersin sohbetleri düzenliyoruz. Hani bu yaşadığımız kenti bilelim ve onun müşterekleştirelim. Hani otomatik olan bir şey değil. Ee, işte yerel basına çok önem veriyoruz. Hem bir yerel basını tarayıp bir duvar gazetesi yapıyoruz. Haftalık böyle nacizane bir e, Aysun Koç arkadaşımızla beraber küçük bir haftanın Mersin gündemini değerlendiriyoruz. Keza yine Melike ile birlikte iki haftadır müşterekler üzerine böyle biraz Fikret ve e, Fikret Hoca ve burada yaptığı gibi e, müşterekleri konuşuyoruz. O doktora yapıyor bu konuda. Ben de böyle daha farklı bir hani o, o sesli düşünürken ben de biraz onu taciz ediyorum. Böyle bir takım şeyler var. E, evet Fikret'in Perşembe günü de zaten... Hmm. ...yanılmıyorsam Perşembe mi... ...Didem'e sormamız lazım ama... E, ...Fikret da bu şeyleri konuşuyor... ...yok çarşamba yarın... E, ...öbür gün gelecek galiba... Tekrar ...çok selam bu, söylersiniz ki, geçen hafta görmüştüm ben onu... ...çarşamba Böyle. gelecek... ...evet yani çok... E, ...iyi oldu geldiğin... ...hakikaten müthiş... ...rahatlatıcı oldu bu arada... ...Cuma mı geliyor? ha ...Cuma geliyormuş Fikret adamın ve bu işte hep konuştuğumuz daha da çok konuşmaktan asla bıkmayacağımız bir konu bu çok önemli yani Kerem altı parmakla Yaman Akdeniz'in ki Yaman Akdeniz bizim programcılarımız arasında yer alıyor Barış İçin Akademisyenler olağanüstü zamanlarda akademiyi savunmak diye iletişim yayınlarından çıkan bir kitapta da çok etraflıca bunlar alınıyordu yani şiddete tahrik, şiddete yol açma potansiyeli vesaire gibi acayip kriterlerin hepsinin ya Ababa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sözleşmesinin kurallarına aykırı şeylerin yapıldığını net olarak anlatıyorlardı. Maalesef günümüzde de e, Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni şeyler de yaşanıyor. Ama bunları böylece konuşarak ve ...direnerek atlatacağız herhalde. Evet ama o direniş illa da böyle mesela benim şey iddiam yok. Ben üniversiteye geri döneceğim diye bir da değilim. Çünkü eğer biz yaptığımız işi... ...gerçekten anlamlı ve inanarak yapıyorsak... ...onun mecraları bulunur. Hani bir şey kapanır, başka şey açılır. İşte Eskişehir'de, Kocaeli'nde, Ankara'da, İzmir'de... ...çok farklı mecralarda yeni dinamikler duruyor. Ben o yüzden böyle... ...bazen minnettarım diyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Burada, oradaki şeyinde de söylemiştin... ...konuşmanda, TED konuşmasında... Evet çarpıcı bir kontrast da oluşabiliyor. Minnettar da olunabiliyor. Ya e, Ulaş çok o, mutlu olduk seni burada. Yok, ben, ve Kısa benim bir için... süre içinde görmekten. Ben Benim için çok büyük bir onurdu burada olmak. Ee, Dinlemek istediğiniz bir şey var mı? Dinlemek istediğiniz bir parça var mı? Belki e, biraz el çabukluğuyla bulabiliriz. Yok yok hiç şey yapmayayım. Ben ne yani <gülüyor> e, din, ne, ne, ne çalarsanız bizim başımızın üzerine şimdi ne ben bulmaya çalışayım ne arkadaşları Teşekkür yoralım. Teşekkür ederim. Ben çıkayım, katkımı yapayım. Ondan sonra yavaş yavaş güneye doğru ineyim. O, o çok ciddi ve güzel oğluna da selam söyle benden. Eyvallah. <gülüyor> onu, onu, bir, bir tane programı onun ismini yapıyoruz zaten. Benim iki oğlum var. Büyük olan Ada, Ömer hocamla tanışan. Aday, adayı tanıyorum Küçük ben. Küçük olan da Umut. Umut annesiyle. E, Bediz eşim, sevgilim o da e, imzacı ve şu anda Almanya'da o. Mektup arkadaşım olur bu, bu aralar. <gülüyor> e, o Umut... E, Almanya'da annesiyle. Biz işte bir umut adası diyoruz o yüzden. Ee, böyle... Adama şöyle bir figür. Görevliler arasında yer alıyordu o. Gönüller ordusunda işte. Ve olağanüstü ciddi. Bazen böyle eleştiriyor babasını filan da ama şaka değil. Şakadan değil yani. Eksik yaptın şunu düzelt falan <gülüyor> Evet. Ondan öğrenci çok şey var. Evet. Çok harika çok bir teşekkür yani, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. İyi olsun. ki denk Sağ geldi. Eyvallah. Desteğiniz için de çok teşekkür ederiz. O bizim destek değil. O bizim borcumuz. Estağfurullah. <gülüyor> Yayına katılın için de çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ulaş bayraklar. Evet. Bir daha telefonda söyleyelim. 0212 343 41 41 yükselir